Söylediğimiz hadis kitabı Allah ve khair al-hadi, Muhammed, sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sallam. Vşer al-umur muhdesatı ha, vşkullə muhdesə bidğa, vşkullə bidğa zlala, vşkullə zlala in finar. Ama bat, bu gün başıcak, ikbilon bir şer şamba. al mutla fi mutla şerh Dokuzuncu dersi tevfik Allah subhanahu wa ta'ala. Geçen hafta sıfatlarla alakalı yedi kaydenin birincisini aldık ama ne yaptık? Bitirmedik. Ders uzun olduğu için, kaydı biraz içeriği uzun olduğu için bir kısmını almıştık. Şimdi o şerh edeceğimiz yere kadar baştan tekrar okuyacağız. Şerh etmeyeceğiz çünkü geçen hafta şerh ettik. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şerh etmediğimiz yerleri ne yapacağız? Şerh edeceğiz. O zaman... Dersin konusu ne? Sıfatlardaki birinci kaydı. İsimlerde yedi kaydı aldık. Yedi kaydıya kaç derste bitirdik? Sekiz. Sekiz derste bitirdik. Şimdi bugün dokuzuncu dersimiz ve sıfatlar bölümünün birinci kaydesi. Kitaplarda da kitabın içindeki kayda sayısı olarak da ne olmuş oluyor? Sekizinci kaydı. Evet okuyalım. Onlar abi baştan. Birinci kaide. Evet. Dinleyelim inşallah kardeşler. Evet. Allah Teala'nın bütün sıfatları mükemmeldir. Yani kemaldir. Hiçbir evet. yönden eksiklik içermez. Evet. Mesela hayat, ilim, kudret, işitme, görme, rahmet, izzet, hikmet, azamet, kainatın üstünde oluşuyor ve benzeri gibi. Nakil, akıl ve fıtrat bu kaideye deralet etmektedir. Evet nakle gelince şu ayet bunlardan biridir şimdi Allah subhanehu ve teala'nın bütün isimleri güzeldir değil mi? bütün sıfatları nedir? aynı şekilde kemal sıfatlardır mesela hayat gibi ilim gibi, kudret gibi mesela kardeşler hayatın ne gibi kemaliyeti vardır Allah'ın? şimdi bizim de hayatımız var Allah'ın da hayatı var Allah Kur'an'da kendisine el hay diyor diri değil mi? hayat sahibi bize de ne diyor? el Hay ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır. Bak bize diri ismi verdi. Doğru mu? Allah'ın hayatının kamil olması ne demek? Bizim hayatımızın kamil olması Hı. ne demek? Veya ters bakışla Allah'ın hayatı kamilse hayat, bizim hayatımız eksik olmuş oluyor otomatikmen Allah'ın hayatına göre. Bu eksiklik nedir? gibi. Diyoruz ki bir öncelikle Allah subhanehu ve teala'nın hayatının bir başlangıcı yok. Bizim hayatımızın neyi var? Başlangıcı. Bir başlangıcı var. Bu hayatta eksikliğin alametidir. İki Allah Subhanahu ve Teala'nın hayatının bir sonu yok. Yok. Bizim hayatımızın neyi var? Bir sonu var. Eksiklik. İki, Bizim hayatımız bir varlığın varlığına bağlıdır. O da Allah Subhanahu ve Teala. Ama Allah'ın hayatı hiç kimseye baydı, bal değil. Allah'ın isimlerinden birisi nedir? El Kayyum. Kayyum ne demektir arkadaşlar? Kendi başına kaim olan ve başkasının kendisiyle kaim olduğu. Başkası bütün mahlukatlar. Tamam. Durum böyle olunca, ortaya mesela basit bir soru attığımızda, peki cennete girenler ebedi kalacaklar mı? Kalacaklar. E Allah da ebedi kalacak. Ne gibi bir fark oldu? Bizim ebedi kalışımız birisine muhtaç. O da Allah'a. Ama Allah'ın ebedi kalışı, o zaman bizim cennetteki ebedi hayatımızın bile tabir sahilse bir cihetten neyi var? Naksızlığı var. O da muhtaç olmamız o hayata. Ha? O yüzden burada diyor ki hayat, ilim gibi ilim mesela bizim ilimi unutabiliriz Bak bu bir eksiklik İlim bizden sonradan elde edilmiş bir şeydir Allah'ta ise ezelen vardır, ebeden vardır Her şeyi bilemeyiz Allah Her şeydir, farklar Kudret, kudretimiz zayıf 10 kilo taşısın, 100 kilo taşısın, 1000 kilo taşıyamazsın Değil mi? Duyma <gülüyor> Bir kişi konuşurken duyarsın İki kişi konuşurken ikisini de aynı anda Belki idrak edebilirsin Mesela Suud'da özel hafızlar vardır Talebe etiştirirler 3 tane talebe aynı anda okur Üçünü de dinler. Sen hata yaptın der. Şöyle yap. Acayitler yani. Bazen dört tane beş, beşe kadar falan çıkabiliyor. Ama yedi, sekiz olsa, dokuz olsa o da bir yerde ne yapacak? Pes edecek. Ama Allah Subhanahu ve teala farkı budur. Ve görme. Biz her şeyi göremiyoruz. Duların arkasını göremiyoruz. Ama Allah görüyor Subhanahu ve teala. Rahmet. Allah Subhanahu ve teala kime kimden daha rahmetli? Bir tane kadın görüyor ya esirler arasında birisini, bir çocuğu kucaklıyor. Bu diyor kendi çocuğunu ateşe atar mı? Hayır. İşte Allah'ın kula olan rahmeti bu kadının bu çocuğu olan rahmetinden nedir? Daha büyüktür. Yine başka izzet. Kişinin izzeti bazen kendisini harama sür sürükler. Neden? Çok izzetli olduğu için. Elinde <gülüyor> güç var, kuvvet var, izzet var. O izzeti 12 bile sürükler. Mümkündür bu. Ama Allah'ta bu yoktur. Değil mi? Kişiye verilen izzet cüz'i kişiler tarafından verilmiştir. Ama Allah'ın izzeti yer gök onu cansız varlıklar bile bizim isimlendirdiğimiz cansız varlıklar dediğimiz Allah subhanehu ve teala'yı ne yapmakta tesbih etmek yine baktım azamet, uluf Allah subhanehu ve teala her şeyin üzerindedir Allah'ın üzerinde hiçbir şey yoktur Allah her şeyin üzerindedir mutlak ulu sahibidir azamete gelince Allah subhanehu ve teala her şeyden azimdir vesaire diyor ki buna yani Allah'ın bütün sıfatlarının kemal olduğunu ne delalet eder kardeşler 3 delil 1 Burada diyor duyma yani Kur'an sünnet 2- Akıl 3- Fıtrat Şimdi Kur'an sünnetten delillere gelince Geçen hafta bunu aldık Neymiş Kur'an sünnetten deliller Allah'ın sıfatlarının en kamil sıfat olduğu Hiçbir yönden eksiklik bulunmadığının delili nedir Kur'an ve sünnetten Evet okuyalım Nakla gelince şu ayet bunlardan biridir Kötü sıfatlar ailete iman etmeyenlerindir Mesel-i aala en yüce sıfatlar ise yalnızca Allah’ındır. Evet. O aziz ve hakimdir. Bu ayet neye delil? Allah’ın sıfatlarının en yüce olduğunu. Açık ve net. Nerede ayet? Nahl suresi 60. 61. 60. 60. 60. 60. inci ayet. Evet. Arapçısını mı söyleyeyim? Burada diyor ki el ala aala Allah. Için. O vasful ekmel demektir. O yüzden diyor ki lillezine la yu’minun bil-akhirati methel su. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sonra meselü'l-a'la huve'l-vasfü'l-a'lâ demektir. Tamam. Evet. Mesel-i ala en yüce sıfatlar demektir. Akli delile gelince bu... Tamam. Biz Kur'an sünnetten nasıl aradık? Bulduk Kur'an'dan bir tane ayet. Allah'ın sıfatlarının en yüce olduğunu. Şimdi Kur'an sünnetle alakalı nasıl bir kenara bıraktık? Nereye geldik? Akılın. Akli delile geliyoruz şimdi. Akli delil nasıl delildir? Allah'ın sıfatlarının en mükemmel olduğuna. Okuyalım. Bakalım Şeyh Hüseyin'in <gülüyor> Rahmoğlu'na aslımızın müceddi ne diyor? Evet. Akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Bakın. Adımlara dikkat edin. Gerçek anlamda var olan her şeyin bir sıfatı vardır. Doğru mu? Evet. Bu birinci basamak. Bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik. Evet. Ahmet Ahmet varsa bir sıfatı vardır. Bu sıfatta ya eksiktir ya ya mükemmellik, ya mükemmellik vardır. Evet. Bunlardan ikincisi ibadete layık mükemmel Rab olan Allah Teala hakkında imkansızdır. imkansızdır. Evet. Değil mi? İkincisi yani hangisi ikincisi eksik olması bu sıfatların? Evet. Allah hakkında imkansızdır, evet. Bu nedenle de ki Allah Teala eksiklik ve aziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açıkça ifade Bakın, etmiştir. Allah Subhanahu ve teala putların aciz olduğunu delil getirerek ibadete müstahap olmadığını söylüyor. Acizlik. Acizliğin zıttı ne? Kemaliyet. Okuyalım şimdi ayeti. Bakın. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek. Dahası kendilerine yapılan dua ve ibadetlerden bile habersiz olan varlıklara Dua ve ibadet eden birisinden daha saptığın kim olabilir? Allah diyor ki siz niçin ibadet etmeyeceksiniz? Biz niçin ibadet etmeyecekmişiz Allah'tan gayri bu putlara vesaire dua etmeyecekmişiz? Çünkü bunlar duyamıyor, bilmiyor ne yaptığını. Eksiklik var. Anladık mı? Evet. Müşriklerin Allah'tan başka dua ve ibadet ettikleri varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Neden ibadet etmeyecekmişiz? Hiçbir yaratamazlar. Demek ki ya, kamil bir yaratma olmaz onun. Evet. Aksine onlar yaratılmışlardır. Hı. Ölüdürler, diri bile değildirler. Diri bile ne zaman değil. diriltileceklerini de bilmezler. Evet. Allah Teala putlara kapan babasına karşı deliller sunan İbrahim Aleyhisselamın ağzından şöyle buyurmak. İbra i̇şte bu e, İbrahim Aleyhisselamın cehmiyelere çektiği tabir sahih senedir, evet, kılıçtır. Biliyorum. Evet. Bakın İbrahim Aleyhisselam ne diyor. Bu müthiş bir ayettir. Evet. Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen sana hiçbir faydası olmayan şu putlara niye tapıyorsun? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın indinde tapılan birisi gören işiten olmak zorunda. Cehmiye göre Allah sıfatı yok ki görme işitme sıfatı. Put gibi yani. İbrahim Aleyhisselam mantığında o cehmiye'nin tarifi put. Evet. Yine İbrahim Aleyhisselam putlara tapan kavmine de şöyle demiştir. Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen varlıklara hala tapacak mısınız? Evet. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun hala akıllanmayacak mısınız? Evet. Aynen. Devam. Bunların yanı sıra duyular, Bakın bunların yanı sıra evet. bunların yanı sıra duyular ve müşahede ile sabit olduğu üzere yaratılmışların mükemmel sıfatları vardır ki bunları veren Allah'tır. Dikkat edin. Bunları veren Allah'tır. Evet. <gülüyor> Öyleyse mükemmel sıfatları veren o sıfatlara sahip olmaya çok daha layıktır. Evet. Bakın. Biz mahlukatlarda güzel, mükemmel bazı sıfatlar görüyor muyuz? Kim verdi bunları? Allah. O zaman sıfatı veren ne diyor bak Arapçasında? فَمُؤْتِلْ <gülüyor> Kemal Kemali bahşeden veren اَوْلَابِهِ <gülüyor> O kemale sahip olmaya çok daha nedir? <gülüyor> Laihtir, önceliklidir. Hayli ailedir. Anladık mı kardeşler? Buna ne diyorlar biliyor musunuz bu delile? Alim Bu delil alimlerin indinde şu kayda altında bilinir. Ortada olan bir eserin bir müessire yani o eseri ortaya koyana delalet etmesi. Ortada olan bir eserin bir müessire delalet etmesi. Ne demek? Sahilde yürüyorsun topraktan bir kale yapılmış kumdan. O bir eser. O eserin var olması o eseri yapan birinin olduğuna delalet eder. Burada ona işaret vardır. Eğer birisinde kemal bir sıfat varsa o kemali kendisinde bulunan değil mi? Birisinin olması gerekir. Bu kayden ismi neymiş o zaman? delaletül eter alel esir. Neymiş? Ortada olan bir eserin bir müessire, yani o eseri var edene delalet etmesi. Devam edelim abi. Fıtrata, fıtrata ait delile gelince bu da şöyledir. Fıtratı bozulmamış insanlar içlerinde yaratılıştan Allah'ı sevme, ücretme, ona ve ona ibadet, kulluk etme duygusu taşırlar. Bakın kardeşler, birinci delilimiz neydi kuran Sünnet? İkinci akıl, üçüncü fıtrat. Şimdi fıtrattan delillere gelecek. Bu deliller bittikten sonra asıl bizim bugün işlemek istediğimiz konuyu işleyeceğiz, çok üzerinde durmayacağız, bitireceğiz dersi. Ama dikkat edelim. Burada şu mantığı yakalayacağız. Allah'ın sıfatlarının kemal olduğunu mutlak olarak kesin bir şekilde ilmi olarak bilmemiz gerekir ki bazı işgallerin içinden çıkalım. Şimdi birazdan işgalcik gelecek İbn-i Hüseyin. O işgali nasıl çözüyoruz biliyor musun? Allah'ın sıfatlarının kemal olduğu ve hiçbir yönden eksiklik bulunmadığını ispatlarsak o kemalde çözmüş oluyoruz. Şimdi birisi gelecek birazdan Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı diyecek. Allah ben gelirim diyor biz ne diyoruz Allah'ın gelme sıfatı var. Doğru mu? Kıyamet kimdi. Allah arşın üzerindeyim diyor üst, üst, arşın üstünde olma sıfatı var. Doğru mu? Allah görürüm diyor görme sıfatı var. Peki Allah tuzak kururum diyor. Alay ederim diyor. Bu sıfatları da verecek miyiz? Vereceksek e peki Allah tuzak mı kurar diyeceğiz? Alay mı eder diyeceğiz? Vermeyeceksek e hani biz tevil etmiyorduk? Anladın mı? Bugün işte isim sıfatlarının hayati konularından, meselelerinden birisi geliyor ve her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'de genel olarak alimlerden uzak durma olduğu için bu mevzuda bu mevzuda bir tabirle itikatta bozukluk var. Selefin diyen kardeşlerin içerisinde itikatta bu konuda maalesef bozukluk var. Bu da alimlerden uzak durmaktan kaynaklanıyor. Öğrenenler, öğrenmeyen zaten öğrenir. Yani bir insan her şeyi bir anda bilemez. Öğrenirsin, sıra ona da gelir. Ama bu konuyla acaba biz meal okurken mesela karşılaştığımızda nasıl inanıyoruz? Hiç düşünüyorum. Mesela herkes kendi nefsine sorsa nasıl inanıyoruz? Bir inanç yok. Bak farkına varmadan mufavvidayız bu konuda içini boşaltan. Şeyhul İslam diyor ki mufavvida hem müşebbih eden hem de muaddil eden daha şerlidir. Çünkü Allah boş konuşmuştur diyorsun. Bir manası yok. Biz Allah'a tuzak kurma sıfatı, alay etme sıfatı verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Alimlere dönmeden bu kadar Müslüm okuyanlar bunların içinden çıkmaya çalışırlar. Evet. Biz şimdi Bukhari Müslim'i okumadığımız için, alimlerle bu dini anladığımız için bakalım ehli Sünnet ne kadar basit bir şekilde bu meselelerin içinden çıkmış. Şimdi okuyalım, burayı anlayın inşallah. Evet. Fıtrat'a ait delile gelince bu da şöyledir. Fıtrat'ı bozulmamış insanlar içlerinde yaratılıştan Allah'ı sevme, yüceltme ve ona ibadet etme duygusu taşırlar. Hiç onlar rabbinin ve ilahlığına layık, mükemmel sıfatlara sahip olduğunu bilmedikleri bir zatı sever, yüceltir ve ona ibadet ederler Ölüm, cehalet, unutkanlık, acziyet, körlük, saırılık ve benzeri hiçbir mükemmellik içermeyin. Tamamıyla eksikliğe delalet eden sıfatların Allah Teala hakkında söz konusu olması mümkün değildir. Çünkü o şöyle buyurmaktadır. Ölümsüz hayat sahibine tevekkül et. Evet. Ve Ölmeyen ne diri olanı yani diri olup ölmeyeni ne yap tevekkül et. Evet. Şimdi bunlar neye delalet fıtratın, Allah'ın sıfatlarının kamil sıfat olduğuna delaletini anlatıyor. Evet. Asıl konumuza daha giriş yapmadık. Evet. Yine o Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sözünü aktarırken de şöyle buyurmaktadır. Onların durumu bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Furkan 58. Rabbim ne şaşırır ne unutur. Başka ayette bir unuttuk diyor. Nasıl çıkıyoruz bu işin içinden? Geçen hafta anlattık. Kim söyleyecek? söz ele indik. Unutma nesiyenin iki manası vardır. Birisi terk ettik birisi bilgiyi akıldan <gülüyor> ne yapması? Gitmesi. Burada Allah hakkında hangisini veriyoruz? Terk ettiği veriyoruz. Neden? Birçok neden dolayı. Öncelikle 5 yaşında bir çocuğu çağırsan desen ki bak biz ikimiz aramızda bir muhabbet edeceğiz bir arkadaşla. Sen bunu tahliye et bakalım ne anlayacaksın? Diyorum ki Ammar abi ben seni unuttum. Böyle deyip unutmam mümkün mü? Zaten onunla konuşuyorum değil mi? Evet. Aldın mı? Evet. Ha. Terk ettim. Zaten onunla konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Seni unuttum. İsteyerek bir insan bir şeyi anında unutabilir mi? Unutamaz. Hadi mesela iki kere ikinin dört olduğunu unut bakayım. Unutmaya çalış. Unutabilir misin? He. Ammar abiye diyorum ki ben abi seni unutuyorum. Allah da diyor ki biz sizi unuttuk. Nasıl Allah diyor ki sizi unuttuk sonra da bilgi gidiyor? Böyle bir şey mümkün mü? He bu O zaman Allah diyor sizi unuttuk yani sizi terk ettik. Çünkü onlar Allah'ın varlığını mı unuttular? Yok. Ama dinini ne yaptılar? Terk ettiler. Siz bizi terk ettiğiniz gibi biz de sizi terk ettik. Çünkü unutmanın lügatte iki manası var nesiyenin. Birisi terk etmek, birisi ilmin akıldan gitmesi. Ayetin önü ve arkası delalet ediyor ki orada kastedilen mana nedir? Terk etmek. Evet. O zaman bu tevil olmuyor. Neden? Tevil neydi? Lafsı kelimenin orijinal manasının dışına çıkmak. Halbuki nesiye kelimenin sinin iki tane orijinal manası vardır. Birisi ney? Terk etmek. Birisi Nasıl? unutmak. Sen bu iki orijinal manadan bir tanesini alıyorsun. Neden? Elindeki bir delilden dolayı. O da delil nedir? Allah zaten diyor ben seni unuttum. Nasıl burada şey olacak? İlmin akıldan gitmesi olacak. Bu bir ikinci karene başka ayette Allah demiyor mu? Senin Rabbin şaşmaz ve unutmaz. Evet. Tamam. Bunlar ileride belki daha tavsilatlı ilmi değiniriz. Şimdi kaba olarak akıllı karıştırmasın diye buna örnek verdik. Evet. Evet. <gülüyor> Ne göklerde ne de yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir varlık yoktur. Fatır 44. Bunların hepsi Allah'ın ispatlarının kemal olduğuna delildir. Evet. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır öyle değil. <gülüyor> Yanlarındaki elçilerimiz yazıcı melekler de sözlerini ve fiillerini yazmaktadırlar. Zuhruf 80. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de deccal hakkında şöyle buyurmuştur. Gerçek şu ki onun tek gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Evet. Evet Allah'ın iki eli vardır değil mi kardeşler? İcma vardır ehl-i sünnette. Peki icma vardır ki yine ehl-i sünnette Allah'ın iki gözü vardır. Üç gözü yoktur. Tek gözü yoktur. İki gözü vardır. Evet. Delil ne? Valla onun delili biraz uzun, uzun anlatmak gerekiyor. Yoksa iki gözü net bir şekilde hadis yok. Ama elüsünet icmal etmiştir. Biz de teslim oluyoruz. Delilleri de var, delilleri de ilmi özel bir ders yapmak lazım. Evet. O da gelecek kavaldılmış olan sonlarında. Evet. Yine Allah hazretlerinin. <gülüyor> Çünkü bakıyorsun Allah Kuranda gözlerimiz diyor, çoğu kullanıyor vesaire. Yine gözüm diyor, tekil kullanıyor vesaire ama iki yok. Ama buna rağmen elüsünet iki gözü vardır diyor ilmi tavsilatı inşallah ne olacak? ileride gelecek. Ama şimdiden bunu akide olarak kabul edelim. Biz hiçbir delil bilmesek de Selef bu A diyorsa nedir? Selef icma etmiştir ki ne? Allah'ın iki gözü vardır. İbn-i Kuzeyme zaten icmayı zikrediyor Selef abinin. Evet. Ve bizim elimizde de güçlü delilimiz var ama tabi ilmi boyutta olduğu için lugat da giriyor biraz. Arap dili devreye gidiyor. O yüzden şimdi burada anlatmıyoruz. Evet. İle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duymuştur. Ey insanlar kendinize acıyın. Dua ve zikir esnasında yüksek sesle Bir daha mar abi bu hadislerin nerede geçtiğini tahricinde okursan hatta inşallah daha faydalı olur. Evet. Ey insanlar kendinize acıyın. Dua ve zikir esnasında yüksek sesle bağırarak kendinize eziyet etmeyin. Çünkü siz sağır ya da yakınınızda olmayan birini dua etmiyorsunuz. Buhari kitabının Gazi, Babu Gazvetil Hayber 4205 Müslim kitabı Zikir ve Dua Bab-ı istihbabi hafdis safbiz zikr. Bir daha hadisi anladın mı? Eyüeyyuhennâs irba'û alâ enfusikum. Nefslerinize acıyın. Fe lâ ted'ûne asamme velâ gâibannnesâr. Ne de gâib olan birine dua ediyorsun. Hadis Bukhari'de. Bir de Müslim'de. Evet. Ebi Musa el-Eş'ari hadisi. Evet. Ayrıca Allah Teala kendisine eksiklik ifade eden sıfatlarla niteleyenleri de şu ayetlerde azarlamıştır bakın öncelikle ispat etti bir de azarlıyor eksiklik itafe edenleri neye dereot ediyor? hayli hayli kemaliyete dereot ediyor. Evet neymiş onlar? bakın ne ayetler var Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler dedikleri yüzünden kendi elleri bağlandı ve lanete uğradılar hayır Allah'ın iki eli de açıktır o dilediği gibi dağıtır maide 64 o gece gündüz infak eder hadis bu Evet evet devam edelim Yahudilerden gerçek şu ki Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah amdolsun ki işitmiştir. Evet. Onların hem bu dediklerini Hep hem diyorlar. de haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Ve ahiret günü onlara diyeceğiz ki tadın o yakıcı azabı. O yüzden bazı ehli sünnet alimleri diyor ki bu cehmiye var ya diyorlar, mutezile var ya diyorlar, bu Yahudilerden daha beter diyorlar. Diyorlar ki neden Yahudilerden eder? Yahudiler bile Allah'ın elini kabul etmişler. Bak Allah'ın eli bağlıdır demişler. Bunlar inkar ediyor. Aslında bu mutezile zulümdür arkadaşlar. Ama kasıtsız bir zulümdür. Yani bir mutezile kendisini İslam'a nispet etmiş ve en azından yani rububiyet mevzularında ulûhiyet mevzularında tevhid ehli bu insanlar. Bunları Yahudilerle kıyaslamak hoş değildir. Bunlar Yahudinin değerini atılmaktır. Allah onlara lanet etsin Yahudilere. Yahudiler hepsi, her, herkesten daha şerlilerdir. Evet yine evet. allah Teala müşriklerin kendi zatına isnat ettikleri eksikliklerden münezzeh olduğunu bildirmiş ve şöyle demişti. Allahu Ekber bu ayeti biz inşallah yakında şeyde e, şerh edeceğiz e, is, yok is, isim sıfat derslerinde şeyde, isim sıfat dersi diyorum e, vası diye Çok şu iyi. an vası diye de yapıyoruz bu ayete yaklaştık yani subhanahu acayip bir ayet evet. okuyalım. Senin izzet sahibi Rabbin o müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hamd olsun. üs. İbn Teymiye rahime Allah vasiyede diyor ki: "Kendin hepsini kötülüklerden tenzih etmiştir. Mürselinlere de, resullere de selam etmiştir. Allah'ı eksik sıfatlardan onlarda da tenzih ettiği için Allah birden selam müzik etmiştir onlara. Yani dikkat et diyor ki bak subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun. Yani izzet sahibi Rabbin onların vasfede geldiklerinden münezzehtir. Selam olsun o Resullere. Neden selam olsun? Çünkü onlar bunu yapmıyorlar. Allah her zaman kemaliyetle ne yapıyorlar? Hmm. Vasıflandırıyorlar. Evet. <gülüyor> Devam edelim abi. Allah hiç evlat edilmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Eğer öyle olsaydı her ilah kendi yarattıklarını sev ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine üstün gelirdi. İbn Ebiliz bilmiyorum Türkçesinde var mı? Türkçesi şu an muhtasardır Kurabadan çıkan da İbni Ebiliz'in şerhinin aslında bu ayeti bir anlatıyor. Yani çok subhanallah yani e, ilgilenenlere tavsiye ederim okumalarını. Bu ayet hakkında mukayiflerle aramızda özel bilgiler veriyor. Çok mü müthiştir. Bilmiyorum şu an basılan Türkçesinde var mı? Allahu alem. Evet. Allah o nitelendirdikleri vasıflardan münezzehtir. müminin 91. Şayet bir sıfat bir durumda mükemmellik, başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa şimdi geldik arkadaşlar. Buradan itibaren dikkat edeceğiz. Ders burada. Tamam? Buradan itibaren dikkat edeceğiz. Şimdi biz ispatladık. Neyle? Kur'an-Sünnetle. Neyle? Akılla. Neyle? Fıtratla. <gülüyor> ispatladık ki Allah'ın sıfatları kemaldir. Hiçbir yönden ne yoktur? eksiklik yoktur İlker kardeş uyku durumu nasıl iyi hocam i̇yi mi? Gözler, gözler biraz kızarıp da uykun geldiği için mi yoksa yorgunluktan, mı? yorgunluktan. tamam evet. okuyalım abi şayet bir sıfat bir durumda mükemmellik başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa bir sıfat, sıfat düşünün <gülüyor> bir yönden mükemmellik bir yönden ne eksiklik ifade ediyor. Uyku insan için mükemmellik midir, eksiklik midir? Kim cevap verecek? Yerine göre. Yerine göre. Sabah namazında uyursan, <gülüyor> onu da sana, eksikliktir. Çok uyursan, değil mi? Ama işte birazdan biz cihada kalkacağız, biraz uyuyayım, kendime gelin, dinç olayım. Ne oldu uyku? Mükemmel. Şimdi öyle sıfatları düşünün. Şimdi mantıken ben size yaklaştırdım meseleyi. Adım adım geliyoruz, bakın. Tuzak kurma sıfatından, alay etme sıfatından, ilmi olarak çıkmak için bunları yakalayacaksınız. Evet, şimdi o cümlenin başından alalım. Evet şayet bir sıfat bir durumda mükemmellik, başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa o sıfatın Allah hakkında söz konusu olup olmayacağı mutlak olarak söylenemez. Yani mutlak olarak bu Allah hakkında vardır bu sıfat veya mutlak olarak yoktur diyemezsin. Bir sıfat düşünün. Bu sıfat bazen kemaliyet ifade ediyor aynı sıfata. Bazen de eksiklik ifade ediyor. Böyle bir sıfat Allah hakkında mutlak olarak bu Allah'ın sıfatıdır denemez. İsterse Kur'an'da geçsin o, o lafız. O lafız zikrederek Allah'a veremezsin sıfat olarak. Sıfat olmayarak da veremezsin. Hayda! Nasıl çıkacaktı senin işin işinden o zaman? Bunu yakalayın şimdi. Adım i̇şte, adım evet. geliyoruz. Evet. Devam. Dolayısıyla da böyle bir sıfatın Allah'a ait olduğu mutlak surette kabul edilemeyeceği gibi yine mutlak surette redde edilemez. Red edilemez. Ne sıfat diyorsun ne değil diyorsun. Nasıl olacak? Eee? Aksine bu konuda şöyle bir ayrıma gidilir. Evet, dikkat edin. Bu sıfat, mükemmellik ifade ettiği durumlarda Allah hakkında kullanılabilir. Eksiklik ifade ettiği durumlarda ise kullanılamaz. Evet. Örneğin... Şimdi ile... bakın, olayı e, oradadır. Olayı şimdi yaklaştırayım biraz. Bir sıfat düşünün. Hem eksiklik ifade ediyor bazı yönlerden yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde ne? Kemaliyet ifade ediyor. Bunu Allah'a verir misin? Mutlak olarak veremezsin. Mukayyet olarak verirsin. Nasıl mukayyet olarak verirsin? Kemal ifade ettiği noktaları Allah'a verirsin. Eksiklik ifade ettiği noktaları veremezsin. Şimdi <gülüyor> herkese ortaya soru atıyorum. Allah'a izafe olunmasını kafanızda düşünmeksizin, Allah'a izafe etmeksizin... Sadece ortada, hiç Allah hakkında bahsetmiyoruz, ortaya bir sıfat atıyorum. Tuzak kurma sıfatı kemal midir, dil midir arkadaşlar? Kim cevap verecek? Yerine göre. Yerine göre. Mesela kemal olduğu yer neresi olur? Zemmolunduğu yer neresi olur? Yani düşmanlara karşı. Ha, düşmanlara karşı mesela bu bir tuzakları. Bu nedir? Övlendir. Nebi Sasım Hendek tuzağı kurdu. Evet. Hendek biliyorsunuz. Nedir bu? Övgüdür. Bugün değil mi? Ne yapıyorlar? Tangın altına mayını bir düşünüyor. Adam bir basıyor Allahu Ekber. Bu çok büyük bir savaş taktiğidir. Doğru değil mi? Evet. Bu nedir? Övgüdür. Tuzak. Peki o tuzağı bir mümine kurdun. Mesela arkadaşın geliyor çembe taktın. <gülüyor> Tuzak. Bu nedir? Zemdir. O zaman bir sıfat, bir yönden eksiklik, bir yönden de kemaliyet ifade ediyorsa. Şey Hüseyin diyor ki, işte o kemaliyet izafe eden noktayı ne yaparız? Allah'a Allah e, izafe ederiz. Delil ne? Delil şu. Allah diyor ben tuzak kurarım. O zaman vereceğiz. Ama Allah diyor ben eksik sıfatım yok. O zaman o tuzak kurma sıfatının eksiklik bölümünü nefret edeceğiz. Bak evet. bütün nasları alıyoruz. Dikkat edin. Tuzak kurarım diyen kim? Allah. Bende eksik sıfat olmaz diyen kim? Allah. Allah. Allah. Deminden beri eksik sıfat olmadığının delillerini o yüzden aklınızda tutun dedim. O zaman key tuzak kurma sıfatının kemaliyet kısmı Allah'a verilir. Eksiklik kısmı verilmez. Ama bu Birisi dese ki o zaman Allah'ın keç sıfatı var mı? Bakın Allah Kur'an'da tuzak kurur demez, Is alay eder demez. Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurur, alay edenlere alay eder. O zaman Allah'ın kendisine tuzak kuranlara tuzak kurma sıfatı vardır. Tuzak kurma sıfatı yoktur. Tuzak kuranlara tuzak kurma sıfatı vardır. Tuzak kuranlara tuzak kuramayan ne kuramayan kişi de ne vardır? Aciziyet vardır. Değil mi? Adam sana mayın döşüyor. Sen adamın kafasına çaktırmadan atom bombası atıyorsun. Anladık mı kardeşler? Aynen. O zaman Nebi Saselem ne diyor? Elharbu hidatun. Harp nedir? Aldatma hiledir. Övgü vardır burada. Müşrikler bir geldi. Ya bu hendek mi? Şoka girdiler. Şoka. <gülüyor> Psikolojik olarak çöktüler. Çöktüler. Günlerce giremediler. Psikolojik olarak çöktüler. Bak al sana tuzan kralı. Onların mantığıyla Allah'ın bedevileri ne anlar hendek kurmaktan? Urra kılıcı sallıyor vuran vurana. Ama bak Resulullah Allah'ın Resulü. Görüyor musunuz kardeşler? O zaman soru Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı? Keyit sıfatı. Ne diyoruz? Evet. Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak Allah. kurar. Çünkü sen Allah'ın sadece tuzak kurar sıfatını söyleyip evet Allah'ın tuzak kurma sıfatı var desen ne zararı var? Birçok zararı var. Birincisi Allah'ın söylemediği bir şey söylüyorsun. Çünkü Allah ben tuzak kurarım demiyor. Tuzak kuranlara tuzak kurarım diyor. Nasrın dışına çıkmış olursun bu bir. İkincisi, tuzak kurmayı tek başına zikrettiğin zaman içinde hem kötülük kısmı hem de iyilik kısmı bulunmaz mı? Evet. evet onu Allah'a vermiş olursun. Bak bir eksiklik kısmı O yüzden Allah kafirlere tuzak kurar. O yüzden Şeyh Hüseyin diyor ki, Şeyh Hüseyin diyor ki, Niye ben söyleyeyim Ammar abi yoksun oku bakayım Ammar abi şey kusayım ne diye Oku abi mükemmel tarafından. evet bu sıfat mükemmel ifade ettiği durumlarda Allah hakkında kullanılabilir evet. eksiklik ifade ettiği durumlarda ise kullanılamaz evet örneğin hile yapma tuzak kurma aldatma ve benzeri sıfatları gibi Zira bu sıfatlar kendisine benzeri muamele yapılmış bir kişi tarafından misilleme olarak yapılıyorsa misilleme olarak sen yaparsan ne olur? Senin de ona kadir olduğunu, senin de güçlü olduğunu ne yapar? Ne yapar? Gösterir. Tamam misilleme. Evet. Misilleme olarak yapılıyorsa mükemmellik ifade eder. Evet. Çünkü bu durumda onlar failin düşmanına benzeri ya da daha şiddetli bir karşı koyma kudretine sahip olduğunu gösterir. Evet. Benzeri veya daha şiddetli. Mesela sana bir, bu, bu bir tuzağı kurdu, sen de kuruyorsun. Veya sana bu bir kurdu, atom bombası atıyorsun çaktırmadı. Mesela, ya misilleme, tam böyle misli misline cevap veriyorsun ya da daha şerit. Neyi gösteriyor? ikisi de kemaldir. Evet. Devam. Bunun haricinde kalan durumlarda ise eksiklik ifade edendir. Evet. Bu nedenledir ki allah Teala Bakın, dikkat Teala bu tür sıfatlarını mutlak olarak hiç Kur'an'da mutlak zikretmemiştir Allah. Allah tuzak kurar, alay eder dememiştir. Alay edenlerle alay eder. Tuzak kuranlara tuzak kurar. Kafirlerle alay eder. Hep bak mukayyet kullanmıştır. Sen tuzak kurur desen Allah'ın Kur'an'da belirttiği cümleyi kullandın mı? Kullanmadın. Nassın dışına çıktı. Tuzak kuranlara tuzak kurar desem Allah'ın kullandığı cümleyi kullandı. Tamam, evet. <gülüyor> Devam. Bu Bakın şimdi ki, şeyhin ağzından nasıl ballar dökülüyor. Okuyalım. Bu nedenledir ki Allah Teala bu tür sıfatlarını mutlak olarak zikretmemiştir. Evet. Aksine şu ayetlerde olduğu gibi sadece kendisine, yani peygamberlerine benzeri muamelede bulunanlara karşılık olarak zikretmiştir. Evet. Onlar evet. sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Ne Enfal suresi? Enfar otuz. Evet. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da ne yapıyordu? Onlara tuzak, onlara tuzak kuruyordu. Evet. Allah tuzak kuranların en iyisidir. Allah tuzak evet. kuranların da en iyisidir diye ayetin sonunda. Evet. Şüphe yok ki kafirler bir tuzak kurarlar. Hı. Ben de onlara karşı bak mukabele. Bir tuzak hep. kurarım. Tuzak kurma tuzak kurma. Evet. Tarık 15 16. Evet. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka götüreceğiz onlara mühret veririm ama benim tuzağım çok sağlamdır ayetten bizi yalanlayanlar evet. <gülüyor> münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar Heh. halbuki Allah onları aldatır Allah kimi aldatıyor? münafıkları, münafıkları. İsa 142. o yüzden bir insan dese ki Ebu Zarka aldatıyor insanları bu nedir? zemdir ama cihatta Ebu Zerka düşmanları aldattı ve saflarımıza çekti. Ne oldu? Kemal, Kemal oldu. Herkes dedi ki Allah razı olsun senle ya? Evet okuyalım. Münafıklar müminlerle karşılaştıkları zaman iman ettiklerdir. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında hiç kuşkunuz olmasın. Biz sizinle birlikteyiz. Onlarla sadece alay edip eğleniyoruz derler. Hmm. Allah da onlarla alay eder. Evet Allah'ın alay etme sıfatı var mı? yok var yok alay edenlere ne yapar Allah alay eder Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı Allah tuzak kuranlara tuzak Evet. devam biz zamanı geliyor kardeşler müşriklerle kafirlerle yahudilerle alay etmiyor muyuz eriyoruz değil mi işte bak bu övgüdür abi müslümanla alay edersen demek ki alay etme zem olmuş bir sıfat mıdır Zem olmamış mı? Deriz ki bu tamam. e, mutlak bir kelimedir. Bunu cümlede kullan da bilelim. Cümlede kullanırsan, evet. kullandığın yere, yere göre ne yapar <gülüyor> ya kız? Aynı bu şey gibi. Mesela ilim mahluk mu değil mi? Yaratılmış mı değil mi? Yaratılmış dersen bir diyecek ki, ya Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Yaratılmamış. Hı. Yaratılmamış dersen edecek ki, ya insanların ilmi yaratılmamış mı? Yaratılmış. Olmuyor. O zaman ya cümlede kullandı De ki insanların ilmi yaratılmış mı? Evet yaratılmış. Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Yaratılmamış. Hayır. Yaratılmamış. O yüzden lugat zevki diyoruz ya. Lugat zevki hep vurguluyoruz derslerde. Bu çok önemlidir. Ayetlerin siyak sibakını önünü arkasını almak. Kelimelerin delalet ettiği mana. Tuzak kurmak ne demektir? Tuzak kurmak gizli bir şeyi farkına vardırmadan başka birisine Uygulama. uygulamak, ulaştırmak. Birazdan tarifini geleceğiz. İsa'nü şey ilel gayr. Bir tarihin hafiyin derler. Gizli bir yolla birisine olumsuz bir şey ne yapmak ulaştırmak. Çaktırmadan diyoruz biz avam tabirle, argo tabirle çaktırmadan. Evet. Okuyalım şimdi. Bununla birlikte Allah Teala kendisine ihanet edenlere karşılık kendisine <gülüyor> ihanet edenlere ihanetle karşılık verdiği şeklinde ihanet, ihanet arkadaşlar varmamış. ihanet mutlak olarak övgü noktası yoktur ihanetin. Evet. İhanetin övgü noktası yoktur. O yüzden Allah kendisine tuzak kurdular ku, Allah, tuzak kurdular Allah da onlara tuzak kurdu. Dalga geçti alay ettiler Allah da onlara alay etti diyor. Ama ihanet ettiler Allah onlara ihanet etti deniyor. Oku. Bakın ayetler. Evet. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki onlar sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki Allah da onlara ihanet etmiştir mi diyecek şimdi bakalım bilesin ki onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdir bak demiyor Allah... ihanet başlı başına nedir övgü hiçbir noktası yoktur evet. övgü hiçbir noktası yoktur evet Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti Hı. Allah alim ve hikmet sahibidir tuzak kurmanın övgü noktası var zem noktası var. O yüzden Allah tuzak kurarım dedi. Kendine nispet etti. Biz de övgü bölümünü verdik diyor İbn-i Tamam. Ama aldatmanın övgü ve zem kısmı nedir? Yoktur. Tamam. Başlı başına nedir? Zem edilen bir isfattır. Onu Allah kendisine nispet etmedi. Bak hep Allah misilleme yapıyor tabir işte Dalga geçiyorlar biz de dalga geçiyoruz diye Allah. A tuzak kuruyorlar biz de alay ediyoruz. İhanet ediyorlar biz etmiyoruz. Evet, oku bir davet abi sesli. <gülüyor> sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Ne? Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti. Yenmen için imkan vermişti. İhanet etmedi, evet. Alim ve hakimdir. Halimun, Enfal Hakimun. 71. Evet. Görüldüğü üzere Allah Teala Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti buyurmuş. Ancak Allah da onlara ihanet etti dememiştir. Çünkü ihanet, emanet ve güvenin söz konusu olun, söz olduğu konusu durumlarda muhalefet etmendir. Evet. Bizimmi gelirse bizim ülkeye, değil mi? Cennetin kokusunu alamazsın sen o zimmiye el sürersen. Parayla senin ülkende kalan bir kafir, şeriat ülkesinde. Eman, güven almış senden. Hıyanet onun ismidir işte. Veya muahit anlaşma yaptığın... Bir kafir ülkesi. Bize anlaşma. İhiyanet neydi abi orayı okuyalım. Hıyanet bak. Çünkü ihanet. İhanetin lügat manası şudur kardeşler. Evet buyur. Emanet ve güvenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Yani. Evet. Dolayısıyla da ihanet her halükarda kötü bir sıfattır. Her halükarda. Çok. Övgü bölümü yok. O yüzden Allah kendisini nispet etmemiştir. Yani Ama tuzak kurmanın övgü Peki, noktası bir var. Yani marka, marka, marka. Bir daha al abi. Not alsınlar. Çünkü ihanet, emanet ve güvenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Evet. Not bitince devam edelim. Not almanız. Bir daha abi. Bir daha. Çünkü ihanet, emanet ve güvenin söz Bunun, konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Hakkınızı helal edin. Bu tercümeleri size dağıtamıyorum. Çünkü bu tercümeyi daha yayın evi basmadı. Ağıtabiliyorum. Sadece bana verdi. O yüzden ben size veremiyorum. Ama inşallah yakındır. Tahminim en geç iki ay içerisinde en geç oda basılacak inşallah bu kitap. Olur. Evet. Yani tercümesi de çok hoş. Elhamdülillah. Ben gözden geçirdim baştan sona tercümesini. da olsun. <gülüyor> bazı ufak tefek notlar da ekledim o şekilde başlayacak inşallah Allah'ın izniyle tercümesi çok hoş oldu tabii ki beşeriz hatalar illaki vardır başka kardeşler de oraları düzeltecekler inşallah evet bu açıklamalar neticesinde halktan bazı kimselerin kullandığı ihanet edene Allah ihanet eder sözünün sakınılması gereken evet Araplar <gülüyor> derler ihanet edene de Allah ihanet eder bunun diyor sakıncalı bir cümle olduğunu anlıyoruz anlatabiliyor muyum Allahu men yehunu derler bazı Araplar Yani bak gördün mü ihanet edene nasıl Allah da ihanet etti birisine kızdığı zaman mesela. Yani yok. Küfür diyemeyiz de on, tavsili bir mevzu. Küfür değil. Ee, ama burada Allah subhanahu burada e, Allah subhanahu ve teala'ya e, hayır Allah subhanahu ve teala'ya kendi nefsini izah etmediği bir sıfatı izah etmiş olur burada. Tamam. Evet. Bunun ne diyor? Bunun münker ve Sözünün bu sözün sakınılması gereken çok çirkin bir söz olduğu anlaşılmış olmaktadır. Evet. Şimdi arkadaşlar diyeceksin ki ya iyi güzel hani buraya kadar anlattık da neydi oraya kadar anlattığımız özellikle vurgu yaptığımız nokta bazı sıfatlar vardır Kur'an'da mutlak olarak gelmemiştir. Mukayyet. Ne mukayyet olarak gelmiştir. Sen de onu ne yaparsın? Mukayyet kullanırsın. Yani mesela Allah Kur'an'da diyor ki tuzak kuranlara tuzak kurdu. Şimdi ehl sünnet olarak biz Allah'ın kendisine nispet ettiği sıfatları ispatlamak zorundayız. Madem ki Allah ben tuzak kururum diyor. O zaman tuzak kurma sıfatını Allah hakkında vermemiz gerekir. Doğru mu? Evet, evet. Peki. Ama tuzak kurmanın içinde eksiklik var. Allah başka ayetlerde diyor bende eksiklik yok. Sabahtan beri o ayetlerin rivayetleri akıl, fıtrat hepsi delalet ediyor. O zaman ne diyoruz? Bakıyoruz tuzak kurmanın içine. Övgü müdür? Yoksa ne midir? E, eksiklik midir? Bakıyoruz övgü noktası var, eksiklik noktası var. Madem ki biz Allah'ın kendisine nispet ettiği, bakın cümleyi dinleyin. Madem ki biz Allah'ın kendisine nispet ettiği sıfatı inkar edemeyeceğiz. Ve yine aynı zamanda madem ki biz Allah'a eksiklik veremeyeceğiz. O zaman ortada kalıyoruz gibi görünüyor. O zaman ne yapacağız? İki olayı da işleve sokacağız. Bir, Allah'ın kendisine nispet ettiği bu keyif yani tuzak kurma sıfatını vereceğiz. İki, Tuzak kurma sıfatının içerisinde bulunan eksiklik kısmını Allah'tan nefi edeceğiz. Anladık burayı? Evet. İbni Seyyid'in verdiği cevap bu ve bunu da ilmi olarak söyledi. Ama Allahu alem, ilim Allah'ın katında, ilmi İbnü Seyyid'in bu verdiği cevaptan belki Allahu alem. Bu bizim hadimiz değil, bunu muhakkik bazı ilimehli söylüyor. Allahu alem daha doğru, daha ilmi cevap var. Bu bir cevaptır ama daha doğru, daha ilmi. Tab tabirlerin daha hoş olduğu cevap var. Şimdi ona da kısaca değinip dersi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar işte İbn-i söylediği şu diyor ki Kate, hem övgü hem de ne? Eksiklik evet. ifzaf ediyor. Biz eksikliği nef yederiz? Övgüyü veririz. Nefiyiz. Öyle diyeceğimize Allahu Alem şöyle desek daha uygun olur. Naslara daha çok muvaffaka etmiş olur. O da şu arkadaşlar. Deriz ki doğru olan şudur ki Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Bunu yazın. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Mutlak sıfatlar, <gülüyor> mukayyet sıfatlar. Mutlak sıfat nedir? Mesela alim. Mutlak olarak. Allah der ki ben alimim. Yani şurada alimim, şurada değilim, şöyle değil. Mutlak olarak ne yapıyor? Alimim. Bilenim, her şeyi bilenim. Bitti. Ya. O zaman ikiye ayrılır. Mutlak sıfatlar, mukayyet sıfatlar. Mesela mutlak sıfatlar. Allah'ın diri olması, Allah'ın göz görmesi, Allah'ın bilmesi değil mi? Allah şunları bilir değil. Allah her şeyi bilir. Mutlaktır. Anladık mı? Bir böyle mutlak sıfatlar var. Bir de çeşitli olaylarla veya kişilerle veya zamanlarla tabir sahilse sınırlandırılmış ne var? Sıfatlar var. Mesela ne gibi mukayyet sıfat? Allah tuzak kurana tuzak. <gülüyor> Bak kayıtladık. Neyle kayıtladık? Tuzak kurmasını kendisine tuzak kurana yapmasıyla sınırladık, kayıtladık doğru mu? ayet bunu kayıtladı mukayyet sıfatları anladık mı? Evet. mutlak sıfatlar var, her halükarda olan mukayyet. mukayyet sıfatlar var tamam, diyoruz ki mutlak olan sıfatlar mutlaklığı halde kemaldir mutlak olan sıfatlar mutlak olduğu haliyle kemaldir değil mi? sen mutlak olan sıfatı mukayyet şekilde Allah'a söylersen ne olur? Allah'a verirsen eksiklik olur Allah hakkında Mesela Allah işte yeryüzünde olanları bilir desen sadece. Sadece yeryüzünde olanları bilir desen ne olur? Eksiklik Kayıtladın eksiklik olur. O zaman mutlak sıfatları kayıtlamak nedir arkadaşlar? Hatadır. Mutlak sıfat ne zaman kemaldir? Mutlaklığı üzerine bırakırsan kemaldir. Tamam? Çünkü Allah mutlak söylemiş, sen onun dışına çıkamazsın, doğru mu? <gülüyor> mukayyet sıfatları da mukayyet oluş haliyle kemaldir. Mukayyet sıfatı da sen mutlak sick edersen eksiklik olur. Mesela nedir? Tuzak kurma mutlak sıfat mıdır, mukayyet midir? Mukayyet. mukayyet. Neyle mukayyet? Neyle kayıtlanmış yani? Tuzak, kur. tuzak kuran tuzak kurmasıyla. Sen tuzak kurana tuzak kurar değil, tuzak kurana tuzak kurar değil de sadece tuzak kurar diye zikretsen ne olur? Bu Allah hakkında hakaret olur eksiklik. eksiklik olur hatta benim canım ciğerim Şeyh Yusuf Hufes diyor ki böyle demek böyle demek Allah subhanehu ve teala hakkında cinayettir anladık mı kardeşler bu çok önemli yani mukayyet sıfatı mutlak zikretmek çok kötü bir şeydir düşünsene ya dışarıda e, tuzakçı bir adam tanınıyor mesela şu adam var ya çok tuzakçıdır. böyle bir lakap düşünsene herkes kötü gözle bakar değil mi ama birisine lakap taksalar Müslüman arasında. Var bu kafirlere çok tuzakçı. Değil mi? Herkesin tabi. Of be, helal olsun adamı. Anladık? Sen Allah'a tuzakçı desen Allah deme. Herkes haksız yere de ne yapabilir? Evet. Allah tarafından darbe yiyebilir oluyor. Anladık mı kardeşler olayı? Evet. Heh, mutlak sıfatı ıtlağı üzerine bırakmak kemaldir. Mukayyet sıfatı da Mukay mukayyedi üzerine bırakmak nedir arkadaşlar? Mükemmel. Kemaldir. Şimdi devam ediyorum. Peki. Peki. Tuzak kurmayı ele alıyoruz çünkü başka bir cevap veriyoruz ya biz dedik bu seviyenden farklı, daha değişik yaklaşıyoruz. Şimdi tuzak kurmak nedir arkadaşlar? İsalu şeyi ilel gayri bir <gülüyor> tarikin kafi, gizli bir yolla veya gizli bir şekilde bir şeyi başkasına ne yapmak, ulaştırmak. Tekrar ee, ediyor muyuz Gizli bir yolla başkasına bir şeyi ulaştırmak. Tabii bu bir şey dediğimiz onun, ona zarar verecek, onun kerih göreceği anlatabiliyor muyum? Gibi mesela. Veya hoşuna gidebileceği şeyler bile olabilir zaman zaman. Adama tuzak kurup e, ne yapıyorsun mesela? E, yüzmeyi öğretiyorsun. Güzel. Anladın mı? Böyle atıyorsun birden havuz arkadan Güzel. sonra tutuyorsun elinden Güzel. yüzmeyi öğretiyorsun gibi yani. Ama siz meselenin mantığını yakalayın. Tamam arkadaşlar kardeşler? Gizli bir yolla gizli bir şekilde bir şeyi başkasına ulaştırma. Bakın bu ulaştırma hak eden kişiye ise faili için ne olur? Övgü olur. Doğru mu? Bu tuzak hak eden kişiye yapılırsa ne olur? Çok iyi olur. O tuzak kuran yani fail için ne olur kardeş? Çok, Çok iyi, iyi olur. Yani. yani ne olur? Övgü olur. Tamam. Alimler diyor ki mekir yani tuzak kurmak sıfatı Allah'ın sıfatıdır denilemez. Mutlak olarak zikredilir. Yani Allah'ın mekir sıfatı vardır denilmez. Bu ne bu denir? Allah'ın mekir edenlere karşı mekir sıfatı vardır. Yani tuzak kuranlara karşı nedir? Tuzak sıfatı vardır tamam kardeşim. Şimdi mesela soru ortaya atıyoruz. Ateşle azab etme Kemal sıfat mıdır değil midir? Hak ediyorsa Kemal, kemal al cehennemite firavun hak etmiyor mu? Evet. Hak ediyorsa kemaldir. Kemal. Sıfat. Ama mutlak olarak sen Kemaldir desen ne olur hata. hata. Kemal değildir desen hata. hata şimdi o neden öyle hata o neden öyle hata, hata şöyle e, tabi desen ki tuzak kurmak hata e, şey e, ateşle azap etmek hatadır bunun neresi yanlış Allah'a sen hatayı nispet edersin çünkü Allah'ın ateşle yaktığı insanlar var değil mi e peki hata değildir desen pardon karıştırdık herhalde orayı evet. şimdi ateşle azap etmek nedir sorusunun cevabı olarak yanlış bir şeydir diye cevabı versen ne olur Yanılmaz. Olmaz. Çünkü neden? Allah'ın ateşle yaptığı insanlar var. Evet, çok Peki Doğrudur. Doğrudur desen? O da yanlış. Çünkü bugün Müslümanları yakanlar var. O zaman diyoruz ki mukayyet haliyle ele alırsan neyle kayıtlanıyorsa ona göre değer kazanır. Dersen ki hak eden kişiyi yakmak Kemal mıdır desem? Kemal. Kemal. Bak bunun cevabı bitti. Bitti. Öteye geçemiyorsun. Hak etmeyen kişiye Zulüm. zulüm. Tamam? Şimdi mesela devam ediyoruz. Cevap direkt olarak cevap vermek mutlak bir cevap olur ve kayıtlanmadığı müddetçe doğru olarak cevap verilmiş olmaz. Eğer bu azap hak edildiği kişi için ise övgüdür ve kemaldir. Değil ise övgü ve kemal değildir. Bunlar bundan dolayı âlimler ne der biliyor musunuz arkadaşlar? Yehdi men yasha fadlan ve yidl men yasha adlan. Allah dilediğine kendisinden bir lütuf olarak Hidratör. hani mecbur kaldığı için değil kendisinden bir lütuf olarak ne yapar Hidratör. o hidayet verir mesela mutezileye göre öyle değildir biliyor musun Allah'ın kullara hakkını vermesi Allah üzerinde bir borçtur Allah üzerinde bir Allah mükelleftir buna ama biz ne diyoruz hayır bu Allah'tan fazilettir Allah mükellef değildir onlara göre Allah'a vaciptir farzdır Allah'ın kullarına hakkını vermesi. Bize göre farz değildir. Mecburdur sanki. He, bize göre Allah'ın fazlındandır. Doğru. O yüzden alim bu tabi ilmi münakaşalı konu bu İbni Ebiliz Türkçesinde var mı bilmiyorum muhtasar diyorum her zaman. Aslında bunu tartışır. Çok önemli değil şimdilik. Yehdi men yeşâ'u fadlen ve yudillû men yeşâ'u adilen. Allah lütfundan sırf kendi faziletinden lütfundan dolayı ne yapar? Hidayet eder. Adaletinin Adaletin sebebiyle de <gülüyor> e, şaşırır, saptırır. Saptırması adaletinden dolayıdır. Zul, zalim olduğundan dolayı değil. Ödül vermesi de mecbur mecburiyetten dolayı değil. Mesela patron mecburdur. İşçisine para verecek. Yanında çalışmış. İşçisi mahkemeye verir onu. Ama biz gece gündüz Allah'a ibadet etsek Allah mecbur değil. Mutezilenin dediği gibi. Lütfundan verir bize. Tamam mesela kardeşler yine bazı cümleleri kullanıyorum mesela bir kral var bu kral insanları öldürtüyor bir kral var bu kral insanları öldürtüyor bu cümle bu şekliyle mutlak olarak zikredildiğinde kayıtlanmadığı müddetçe övgü olmaz neden <gülüyor> bir kral var insanları öldürtüyor övgü müdür değil mi eğer hat cezası olarak öldürtüyorsa zina edeni öldürtüyorsa övgüdür Kısas olarak öldürüyorsa... Övgüdür. övgüdür. Evet. Ama işte zulümden dolayı işte parasını almak için öldürüyorsa... Zülüyor. O yüzden kayıtlanmadığı müddetçe arkadaşlar... Bunlarda övgü kısmı da var. Evet. Yerme kısmı da ne var? Evet. Var. Ancak kayıtlanırsa ve denirse ki mesela... Kral bazı insanları had cezası olarak öldürüyor bu övgüdür. Zulmen öldürüyor bu eksiklikdir. Evet. Bu yüzden Şeyhul İslam der ki... Muhammed insanları kast, katlediyor şeklindeki mutlak bir ifade kullanılırsa bu insanların gözünde zem oluşturur. Çünkü insanlar ilk bu duyduğunda bunu zem olarak anlar. Halbuki açsan ama Allah yolunda cihat edip kafirleri insanlara öldürüyor dediğinde Allah'ın kelimeti zirveye çıkıyor cihat. Anladık mı kardeşler olayı? İşte bu sebeple Mekir Kemal ve nakıstır. Biz burada kemal kısmını veriyoruz demeye gerek yoktur. i̇bn Seymin'in verdiği cevaba gerek yoktur. Anladık mı kardeşler? i̇bn Seymin'in verdiği cevap neydi? Mekrin iki bölümü var. Övgü bölümü sövgü bölümü. Biz de öyle, öyle değil. Diyoruz Çok ki farklı. mutlak sıfatlar var, mukayyet sıfatlar var. Mutlakları sen mutlak zikretmenle övgü olur. Mukayyedi de mukayyet zikretmenle övgü olur. O yüzden o sıkıntıya girmene gerek yok. Yani Mekrin hem özel kısmı var, medeh kısmı var Övgü kısmı var hem de zem kısmı var. Yerme kısmı var şeklinde ikiye ayırıp da o kendini o sıkıntıya, o zorluğa sokmana gerek yok. Ne diyoruz? Daha ilmi bir cevap olarak. Diyoruz ki inşallah raci olan budur. Mukayyet sıfatları vardır Allah'ın mutlak sıfatları vardır. Mutlak sıfatları mutlak haliyle kemaldir. Mutlak sıfatları mukayyede dönüştürürsen eksikliktir. Mukayyet sıfatlar ise mukayyet haliyle kemaldir. Mukayyet sıfatları mutlağa çevirirsen ne olur? Eksik olur. Tamam mı kardeşler? Bu cevap en ilmi, en güzel cevaptır inşallah. Ee, mesela dediğimiz gibi tekrarlıyorum birkaç cümle. El harbu hidatun. Harp nedir? Hiledir, evet. Hiledir. Bak övülmüştür. Hendek tuzağı, bu, bu tuzakları, mayınlar. bunları örnek veriyoruz. Peki kardeşler. Burada e, ümmetin nabzını, nabzını ölçmek adına kendi aramızda 5 dakika bir e, şey anlatacağız. Bir mevzuya değineceğim inşallah. Kapatabiliriz. Ders burada bitti sayılır Şimdi şöyle bir vurgu yapacağım kardeşler. Biz zaman zaman mesela gerek yok devam ediyor devam ediyor. Gerek biz Allah'ın kitabını Arapça bilenler olarak mesela tutup Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyalım. Gerekse de maali noktasında okuyalım. Bunlarla karşılaşıyoruz değil mi? Bunlarla karşılaşırken bizim itikadımız nasıldı? Bu mekşe sıfatı arttığında eee şey yapıyorduk yürü yani geç değil mi bir itikada sahip değiliz Allah'ın ayetine bunun ismi tabir sayesinde bir noktada mufavvidalıktır içini boşaltma <gülüyor> mufavvida içini boşaltma yani manasını bilmiyoruz gibi ya da ne yapıyoruz ya Allah'a aldatma sıfatı olmaz diyoruz o zaman ismimiz ne oluyor muaddila veya da Allah'a aldatma sıfatını veriyoruz ama mukayyetleştirmiyoruz ne oluyor mücessime yani müşebbihe o yüzden bu sıfatlarda Türkiye'de Selefilerin %99'u bu tür sıfatlarda 3 mezhepten birine tabi. Ya mufavvita, enşerlileri. Ya muaddila, saldırdığımız mutezile. Ya da müşebbihe. Bunun sebebi yine nedir kardeşler? Her zaman ne vurguluyoruz biz? Alimler. Alimlerden uzak. İki sınıf insan var. Bir, şu an sizin gibi bulunan kardeşler. Hiçbiriniz ne müşebbihesiniz, ne mufavvita, ne muaddila. Neden? Çünkü sizin ilim öğrenmede menecini sahi bir insan bir anda yutabilir miyiz? yavaş yavaş öğreneceksin değil mi? öğrendin hallettin ama menheci zaten alimlerle gitmeyen alimlerin bu konudaki zaten eserlerine değer vermeyen bakmayan dinini Bukhari'nin üstünden öğrenen insanların içine düştüğü acıklı durum işte bu üç mezhepten birisine tabi olmaktır her zaman tekrar vurguluyoruz Vallahi lazi la ilaha gairuhu ve la Allah'tan başka hak ilah ve rab olmayana yemin olsun ki alimlerin menecinden selefin menecinden karış ayrılırsak farkına varmadan şirk işeriz. Ve nice küfürler, şirki akideler var ki selefiyim diyen insanların içerisinde farkında değiller. Adam gece gündüz tekfir mevzusuyla uğraşır ama birçok yerde müşriktir farkında değil. Neden? Çünkü sadece oraya ağırlık verdiği için. Kimileri de sadece tutar fıkıh mevzuları anlatır, 2-3 mevzu anlatır veya işte sadece durur ee, haiz nifas meselelerinde. Ne olur? Adam müşriktir bazı mevzularda, farkında değil. Sahabe savaşa giderken zekatın fıkından bahsederdi, Biliyor misiniz? Adam belki ölecek, zaten bizim miskin sahabe zavallı, parası da yok. Ama ne? Mevzu dini mevzu dinden dini bir bütün görmüşler her şeyiyle almışlar dini anlatabiliyor muyum ya ya biz zaten öleceğiz ama ne zekanın fıkından ne bahsedelim ne birileri gibi sadece tekfirden cihattan bahsetmişler ne de tamamıyla bunları bu mevzuları devre dışı bırakmışlar bir bütün olarak dini her yönüyle öğrenmişler alimlerin menheciyle öğrenmişler sıralamaya dikkat etmişler din bir bütündür biz alimlerimizin menhecinden zerre kadar ayrılamayız Bizim alimlerimizin bütünü hata etmekten mahzundur. Yeryüzüne gelmiş tek hak fırkayı. Size müjdeler olsun vallahi. Bakın her zaman şu tezi öne atıyorum. Şu tez çok önemlidir kardeşler. Bu bizim alimlerimden aldığım menhecimdir. İlahi dinler var bozulmuş. Ve kitap indirilmeyen, uydurulmuş. Yüzlerce, binlerce ne var? Din gelmiş. Arkadaşlar, kardeşler Allah bütün bu dinlerin içerisinden... Bütün bu dinlerin içerisinden Allah subhanehu ve teala bize İslam'ı nasip ediyor. Bakın İslam'da yüzlerce fırka var. Bakın Allah bu yüzlerce fırkanın içerisinden de bizi seçiyor hak fırka olarak. Ve bu temiz selefe kendisini nispet eden onlarca grup var sapık, zındık, tekfirci mürciye onlarca grup, yüzlerce grup var. Ve bunların içinden de hak grup olarak sizi seçiyor seni bütün dinlerin içinden İslam'ı seçmekle bırakmıyor bu İslam'ın içerisinden yüzlerce fırka içerisinde selefi olmakla bırakmıyor selefe nispet eden kendini yüzlerce onlarca fırka var bunların içinden seni seçiyor Allah İşte o yüzden garib gurabalar diyoruz biz bunlara İşte bunlar Useymin'in, Binbaz'ın, Elbani'nin Fevza'nın, Abbat'ın, Şekşankıyt'in Cibri'nin dizinin dibinden ayrılmayanlardır işte bu garibanlar bu insanlardır ve Allah subhanahu ve taala nasip ederse biz ilmi temelleri aldığımız müddetçe bütün bu ilmi meseleler gelecektir. Bütün bu ilmi mevzular ne olacaktır? gelecektir, hepsi işlenecek ama sabır, temel, sıralama lazım. Allah subhanahu ve taala bizim alimlerimize rahmet etsin. Onların menhecinden zerre kadar ayırmasın. Bize müjdeleder olsun Allah subhanahu ve taala bu menheci bize nasip etti. Herkese bunu nasip etmez. Herkese bu nasip etmez. Ve ümmetin size hayatım boyunca yap yapmayı istediğim ve zaman zaman da yaptığım şeyi son cümle olarak vasiyet ediyorum. Siz siz olun kardeşler. Şeyh Elbani bin Baz ve Useymin'in menhecinden ayrılmayın. Allah'u alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihü sahbihi ecmayen.